92. Sure, El-Lay suresi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Karanlığıyla etrafı, etrafı büyüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağırdığı vakit gündüze, erkeği ve dişeyi yaratana yemin ederim ki, işleriniz başka başkadır. Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolay hazırlarız, onu da başarılı kılarız. Kim cimrilik eder, kendini müstani sayar, en güzeli de yalanlarsa biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermeyiz. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Ey insanlar! Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım.